Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat. Her bidat dalalett. Her dalalette ateştedir. Allah hepimize hayır versin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cennette cemalini görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim bugüne kadar sizlerle ehli sünnet vel cemaatın akidesi üzerinde durduk. Akidenin ne olduğunu ve akideye taallük eden konuların üzerinde bir bir durmaya çalıştık. Ve en sonda kadere imanda kaldık ve tekrar imanın müsemmasına, iman isminin kapsamına geri döneceğimizi söyledik iman dediğimizde Allah'a iman nedir ne değildir birinci derste bunu anlatmaya çalıştık daha sonra melek, meleklere iman nedir bunun üzerinde durmaya çalıştık ve daha sonra o meleklerin getirdiği o emaneti kitabın üzerinde durmaya çalıştık ve o emanetin verildiği şahıslara peygamber peygamberlere iman üzerinde durduk. Ve bunları kuşatan ve bunlara uyulup uyulmadığında karşılığı ahirette ne olacak? Yani insanın şu kısa yaşamında en küçücük iyilik veya kötülük, hayır veya şey, şer her ne yapmışsa onun hesabını vereceği ahirete imanın üzerinde durmaya çalıştık. Sonra da, Allah razı olsun, sonra da kader yani Allah'ın razı olup da kulların razı olup olmadığını deneme yaptığı ve Allah Azze ve Celle'nin kulların üzerinde sırrı olduğu kadere imanın üzerinde durduk ve bütün bu dersleri topluca şöyle gözden geçirdiğimizde iman ediyorum diyen, inanıyorum diyen bir insanın öncelikli ana başlıklar halinde inandığı değerlerin ne olduğunu anlatmaya çalıştık. Şimdi tekrar şöyle başa bir dönelim. Ehli sünnet vel cemaat'ın akidesinin esaslarından birisi kalp ile itikat etmek dil ile söylemek organlarla amel etmektir itaatlarla artar masivelarla ne yapar eksilir iman söz ve ameldir artar ve eksilir kalbin sözü dilin sözüdür kalbin ameli organların amelidir Kalbin ameli nedir? İtikadı, tasdiki, ikrarı ve kesin olarak inanmasıdır. Dilin sözü nedir? Şehadet kelimesini söylemesi ve bu kelimelerin gereklerini ikrar etmektir. Kardeşlerim, iman, sözlük manası nedir? İtaat etme, tasdik etme, itaat ettiğini gösterme, ikrar etme manasındadır. Yani yalanlamanın zıttıdır. Şimdi bizler her sohbetimizde meseleleri gündeme getirdiğimizde Allah Azze ve Celle'nin kitabında Resul'ün sünnetinde şöyle uslubu vardır. Önce lafzın beyanı burada lafzımız neydi? İman. Sonra o lafzın dalalet ettiği mananın beyanı. Yani Allah Azze ve Celle'nin bu iman kelimesine yüklediği murad ilahi neyse bunu öğrenme. Bunun yanında bir de neyi aktarırız? Halkın o kelimeye yüklediği mana. Şimdi sözlük manası neymiş? Yalanlamanın zıttı. Tasdik etme, kabul etme, yakinen onu ne yapma? Kabullenme. Ve kardeşlerim bu önce kalpte başlar, dillen tercümanlık yapar, amellerse onu ya doğrular ya da yasaklar. Allah'ın emirlerini yerine getirme, yasaklarından sakınmak suretiyle açıktan azalarda meyveleri görünen bir şeydir. Kalbin ameline dönecek olursak imanın müsemmasına baktığımızda, kalbin niyeti, teslimiyeti ihlası itaati, boyun eğmesi tabi olması sevmesi ve istemesidir evet tekrar imanın tanımına girecek olursak kalbin ameline önce ne giriyormuş? niyet sonra teslimiyet, sonra ihlas, sonra itaat, boyun eğme tabi olma, sevme ve istemedir. Bunlar olmadıkça kalbin tasdiki kesinlikle mümkün değildir kardeşlerim. Birçok sohbetlerde şu sözümüzü duymuşsunuzdur. İman, tevhidin zeminidir. Eğer iman anlaşılmamışsa tevhidin anlaşılması mümkün değildir kalbin niyeti kardeşlerim kalbe kalp denmesinin sebebi rüzgara göre bir tüy nasıl yön değiştirir şekil değiştirir hareket değiştirirse kalp de her duyduğu her etkilendiği şeye doğru yön değiştirmesine binaya bu ismi almıştır her yöne dönen manasında düşünün İyi bir olay olur sevinçli hemen sevindiğini. Üzücü acı bir şey olduğunun hemen üzüldüğünü. Kendine bir taarruz oldun hemen kızdığını. Kendisine bir iyilik yapıldığında hemen sevindiğini. Yani bazen kalp bazen değil her zaman. Bulunduğu kendisine yapılan hareketlere binayen tavır aldığını görürsünüz. İşte buna binayen buna da kalp denir. Alo işte kalbin niyeti çok çok önemlidir Allah kendisinden razı olsun İmam Bukhari sahihine başladığında ilk aldığı rivayet nedir bilir misiniz ameller niyetlere göredir hadisidir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ameller niyetlere göredir kimin niyeti Allah'a ve Resulüne kavuşmaksa onun eline geçecek oturdu Kimin niyeti de dünyalık bir metaya, bir kadına ise onun eline geçecek de nedir? Odur diyor. Bu hadisi belki de en güzel şerh eden sahabelerden birisi i̇bn Mesuttur. Mesud'dur. O da bakın bu hadisi şerh ederken diyor ki Allah kendisinden razı olsun. Söz geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça. Söz ve doğru niyet geçersizdir amel olmadıkça söz doğru niyet amel de geçersizdir peygamberin sünnetine uymadıkça diyor yani söylenen her söz her düşünce her amel muhakkak dine uygun olması gerekiyor İşte kalbin niyeti insanın bütün yaptığı her şeyde nedir etkilidir mesela Müslümün kitabı cennet Babına bakacak olursanız Veyahut kıyametle alakalı olan Tirmizi'nin de Kişi diyor amel defteri Boynuna asılır Biz onun diyor kuşunu Boynuna astık yani amel defterini. O bakar ki diyor Küçük demeden büyük demeden Her şey onun içinde Adam bakar bakar bakar Öyle sevap Aldığı amelleri görür ki diyor der ki ya rabbi ben bunları işlemedim ki sen bana bana bunları sevap olarak yazmışsın. Allah haazze ve celle der ki diyor sen falan yerden geçmedin mi? Geçtim ya rabbi. Sen oradaki fakirleri görüp de şu çöldeki kumlarına dedince malım olsa da hepsini Allah yoluna infak edeyim demedin mi? Evet içimden geçirdim. Ben de senin halisane niyetine binaen hepsini işlemiş gibi ne yaptım? Ne yaptım karşılığını verdim diyor. Bakın kalbin niyeti Teslimiyeti ihlası, itaatı çok önemli Bakın Yine kalpten alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Diyor biz deccaldan Konuşurken üzerimize çıkıp Geliverdi Size bundan daha büyük bir beladan Bahsedeyim mi Buyur ey Allah'ın Resulü Bu küçük şirk Küçük şirkin ne olduğunu bilir misiniz Allah ve Resulü en iyisini bilendir diyor. küçük şirk odur ki kişi namaza durur birinin kendini izlediğini görür namazını güzelleştirirse işte bu nedir küçük şirktir bakın kalpteki niyet halis ama amelde bir başkasının ne yapma taltifini bekleme var kalpteki niyet halis olması hasebiyle amel ne oluyor? yaptığı kabul ama sevabı iptal oluyor neden? çünkü ahiret gününde kıyamet gününde toplanıldığında kim kimden taltif beklediyse mükafatını ne yapsın ondan istesin diyor şimdi buradaki bir başkasının taltifini bekleme amelin heder olmasına kadar insanı ne yapıyor? götürüyor bakın bu kalbi bir olay karşıdan gören adam onu ne yapıyor? İslamı ile görüyor. Yani İslamı derken alenilikten Yani bir aleniliğin içinden ne seçiyor? Namaz. Ne kadar güzel namaz kılıyor. Yani onun kalbini ne yapmıyor? Bilmiyor. İşte kalple alakalı her meseleyi bilen de kimdir? Ancak Allah Azze ve Celle'dir. Kalbin ameli çok çok önemlidir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslüm'ün yanlış hatırlamıyorsam 144 no'lu rivayeti fitneler diyor kalbe hasır çubuğu gibi arz edilir diyor. Hangi kalp diyor o fitneyi içerse oraya siyah bir nokta konur. Sonra o noktalar birleşir, ters dönmüş bir kaba döner. Bir rivayette bir yer kenarında düşecekmiş gibi olan bir testiye benzer diyor. Şimdi testi düşse, kırılsa aynı ahmakın nasihat kabul etmediği gibi tamir olur mu? Olmaz. Yapıştırsan tutar mı? Tutmaz. Ters döndüğünde içindeki bütün şeyi ne yapmıştır? Su doldurmuşsan su veyahut başka bir şey doldurmuşsan nadir? Dökülür. Ama hangi kalpte diyor onu içmezse siyahtı. Bunun yerine ne oluyor? Beyaz bir nokta. Ve onlar birleşir cilalı taş gibi olur yer ve gök durduğu müddetçe hiçbir fitne ona ne yapamaz zarar veremezdir bakın bu da kalbe hem hayrın hem de şerrin ne kadar etki yaptığını gösteriyor düşünün işlediğiniz her günahta her suizanda her Allah'ın günahhanenize yazdığı, yazdırdığı bir şeyi siz duvara bir nokta olarak koyun ben beyaz bir duvara gün geldince o duvara bakamaz hale gelebilirsiniz. Ama simsiyah olan bir de duvar olsun işlemiş olduğunuz her hayırda bir nokta koyun ben beyaz olduğunu görürsünüz. Yine kardeşlerim kalpten alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Numan bin Beşir'in naklettiği rivayette helal da belli, haram da belli. Bakın, etkilere bakın bu ikisine dikkat eden dilini ve ırzını korur diyor bunların arasında şüpheli şeyler vardır bunun da misali bir çobanın sürüsünü yasak korunun etrafına gelip otlatmasına benzer diyor dikkat edin her padişahın bir korusu var Allah'ın korusu da haramlarıdır dikkat edin Vücutta bir et parçası var. Bu bozuldu mu her şey bozulur. Bu düzeldi mi her şey düzelir. Dikkat edin bu et parçası nedir? Kalptir diyor. Öyleyse kardeşlerim kalbe ne yapacağız? Çok çok dikkat edeceğiz. Tevhid konularında da olduğu gibi La ilahe illallahın Sırf kelimesinin telaffuzunun şartlarından birincisi neydi? İlim. Yani bilerek o kelimeyi söyleme. İşte kalbinde ayakta kalması, salim olması, itaatkar olması, teslim olması, ihlaslı olması, boyun eğmesi, tabi olması, sevmesi ve Rabbinden istemesi ancak ilimle mümkündür kardeşlerim. İşte yakinen bilgi. Güzel bir bilim insanın boyun eğmesine, sevmesine, itaat etmesine kadar ne yapar gider. Allah azze ve celle'de kitabında dediği gibi Allah'tan layıkıyla kim korkar? Ancak alimler diyor. Organların ameli ise emredilen şeyleri yapması, yasaklanan şeyleri terk etmesidir. Yani Allah size imanı sevdirdi, küfrü fıskı isyanı ne yaptı? Tiksindirdi kalbin imanı seviyorsa organların her türlü küfürden fısktan, isyandan ne yapacak? iğrenecek, tiksinecek ondan nefret edecek eğer kalbin imanı kana kana içmişse artık bunun zıttından ne yapacak? uzak duracak. İşte organların emretmesi kalbin ihlaslı, bilgili, Allah'a boyun eğen eğer vaziyette olması gerekir. Ama kalpler Allah'ın zikriyle mutmain olmuyor. Başka şeyleri de anıyor. Başka ihtiraslar da gündeme geliyorsa gözde, dilde, azalarda her şeyde ne yapıyor? Bozulma başlıyor. Yani sözden amelin birbirine ters düşmesine İslam'da ne denir kardeşler? Nifak. Sözden amelin birbirine ters düşmesi nedir? Nifak yani fısk gündeme gelir. Bu fısk insanı bir yerde fasık bir yerde zalim bir yerde Allah muhafaza kafirliğe kadar ne yapar? Götürebilir alimler fıskı tarif ederken kardeşlerim şöyle tarif ediyor iki şekilde gündeme getiriyorlar İkisini de hayvanlardan misal veriyor fare bulunduğu yuvayı bıraktı çıktı fasık fasıkçık oldu diyor kurt bulunduğu yerden yardı dışına çıktı inanan Allah'ın emrini bildi zıttı hareket etti yani bildiği halde onu bıraktı dışına çıktı yani fare bulunduğu yerden yuvadan ne yaptı dışına çıktı kurt ne yaptı bulunduğu kabuğu yardı dışına çıktı inanan insan bildi zıttına hareket etti o bölümden bu yanaya geçti Arapların ka çiftçiye kafir dediğini biliyor musunuz neden kafir der Tohumu aldı, Toprağın içine koydu, Üstünü örttü. Gece gelen karanlığa da kafir derler. Gündüzü örttü, Kararttı. İşte küfür de nedir? Hakkı gizleme, Bile bile üstünü örtme, Bile bile geri durma. İşte kalbin niyeti, Teslimiyeti, Öyle bir olacak ki, Aynen Allah Azze ve Celle'nin Resuluna bir mesele geldiğinde onlar ne derlerdi? Sahabeler işittik, itaat ettik. Bizden istenen nedir? İman dediğimizde tasdik etme. Yani işittik, itaat ettik. Yahudiler gibi işittik, isyan ettik değil. Sahabelere bakıyorsun ki Allah Azze ve Celle onların iman ettiği gibi iman etmezseniz diyor bize düşen nedir onların tasdiki gibi tasdik etme şeksiz şüphesiz Ebu Bekir Allah kendisinden razı olsun kendisine neden sıddık deniyor biliyor musunuz müşrikler geliyor diyor ki biz sana arkadaşın deli Mecnun diyorduk da inanmıyordun yerleri bırakmış Göğe çıktığını söylüyor deyince Ebu Bekir ne diyor? müşlük geliyor haber veriyor bakın. Bir müşrik Geliyor Ebu Bekir'e haber veriyor. İnanan birisi değil. O ne diyorsa doğrudur diyor. Ve Allah indinde Sıttıklardan yazılıyor. Allah öyle tasdik eden Samimi kullardan eylesin bizlere. Onların iman ettiği gibi derken bu şekilde Kur'an'dan ve sünnetten ne geliyorsa şeksiz şüphesiz tasdik edenlerden eylesin. Eğer niyet Allah'tan geleni tasdik değilse teslimiyet doğmaz kardeşler. İhlassa çok sonradan oluşan bir şeydir. Her noktada gelene itaat etme, sorgulamama, boyun eğme, tabi olma, sevme, isteme kalbin amelidir. Bunlar da Cüz cüz, tevessüldü, tefekkürdü e, Nübüvvetti, kaybetti, şefaattı, kaderdi, Allah'a imandı Melekler meselesiydi, cennet meselesiydi Bunlar hepsi nedir? Kalbin amelleridir Organlarsa Kalbe boyun eğmek zorundadır İşte fitneleri içen bir kalpte e, Organlar nedir? Bozulur ama fitneyi reddeden bir kalpte ise organlar ne yapmaz? Bozulmaz. Eğer bir adamın ağzı bozuksa, ağzı bozuk değil, kalbi bozuktur. Bir adam tilki gibi sağa sola bakıyor, gözü emin değilse onun gözünde bozukluk yok, kalbinde bozukluk var. Bir adamın eli emin değilse elinde bir arıza yok, onun kalbinde bir arıza var. Yani yalpa yapan bir adamın yalpa yaptığı ağzasında değil, ona hükmeden durumunda olan kalbin müşkülatı vardır ki işte kalbe ne yapacağız çok çok dikkat edeceğiz. İşte müminin tarifini yaparken iman eden imanının gereği amel eden diyoruz. Neden? Kalpte, dilde ve azada yalpas olan insan değil bu. Ama Müslüman kalbi tasdik edip dili ikrar ettiği halde azalarında ne yapabiliyor? Yalpa yapabiliyor. Yani fıskış diyebiliyor. İşte Müslüman e, Müslüman arasındaki farklar. Evet, Eyni sünnet iman itikattır, sözdür ve ameldir. İtaatla artar, masiyetten eksilir. Kişi bunların hepsini yerine getirirse imanı sahih ve mükemmeldir der şimdi bunlardan ikisini yerine getirse bile birini yerine getirmese ehli sünnet imanı sahih olmaz der neden şimdi kader meselesini izah ederken ne dedik kaderin girişinin dört tane anahtarı var ve bunlar birbirinin varlığıyla gündemde dedik ilim dileme yazma ve yaratma İman da aynı dedik. Yani kalbin tasdiki akabinde neyi getiriyor? Dilin ikrarını. O da akabinde neyi getiriyor? Azaların tasdikini. Bunlar birbirinin varlığıyla gündemde olan şeylerdir. Birinin iptali hepsini ne yapıyor? İptal ediyor ve geçersiz kılıyor. Şimdi bütün sohbetlerde birçok kelimeler duymuşsunuzdur. Ehl-i Sünnet, fırkayı Naciye, Eşhari, Muhtezile, Mürciye, Tekfirci falan falan falan falan. Peki kardeşler bunlar bu ismi neden böyle alıyor? Mesela Mürciye dediğimiz zaman imanda ne anlamamız gerekiyor? Kalbin tasdiki, dilin ikrarı, iman budur diyene ne denir? Ehl-i Sünnet Mürciye der. Neden? Ameli imandan cüz olarak kabul etmeyene mürciye denir de ondan. Kalp tasdik edip, dil ikrar edip, azalarda gösterir, artmaz ve eksilmez diyene biz ne deriz? Harici, necdi veya tekfirci dediğimiz insanlar. Neden? Onlar da iman bir bütündür, artmaz eksilmez derler. Ve alel herkesi ne yaparlar? Cehenneme postalarlar. bizse iman, salih amellerle artar masivayla ne yapılır eksilir deriz İşte imanın geçerli olabilmesi için bu üç rüknünde ne yapması geçerli olması gerekir kalbin tasdikiyle alakalı mesela bir Ebu Talip örneğini ele alabiliriz Ebu Talip kalbi tasdik ettiği halde diliyle ne yapmadı ikrar etmedi koca karıların arkamdan kınamasını istemiyorum dedi ama sözleriyle birçok şiirlerinde iman ettiğini yeğenine gelen dinin doğru olduğunu anlatan birçok ne var? Mersiyeleri var. Ama buna rağmen ikrarı olmayınca Allah Azze ve Celle müşrik olarak öldükleri belli olduktan sonra ne bir peygambere ne de müminlere onlara tövbe istifar etme yakışık kalmaz ayeti inmiş ve olayı kapatmıştır. Yine İslam var ikrar var Ama kalpte ne var? Şüphe var, yakinlik yok Hucurat suresindeki Bedevilerin Misalini düşünün Onlar ne diyor? Biz iman ettik Allah Azze ve Celle ne diyor? Siz iman ettik Demeyin ne deyin? İslam olduk deyin Yani iman kalbi İslam nedir? Aleniliktir Çünkü iman kalplerinize Oturmadı ne diyordu Bedeviler? Şu Muhammed'den kavma arasındaki müşkülat gidene kadar biz Muhammed'in adamları gibi davranalım. Ondan sonra hangisi kazanırsa o tarafa bakarız. Onlar gibi namaz kılıyorlar. Onlar gibi aralarında ne yapıyordu? Hareket ediyorlardı ama iman kalplerine ne yapmamıştı? Oturmamıştı. İşte iman kalplerine oturmadan yapmış oldukları amelleri Allah ne yapmıyor? Kabul etmiyor. Öyleyse kardeşlerim iman dediğimizde kalbin tasdiki dilin ikrarı arzaların göstermesidir. Amelsiz iman düşünülemez. Niyetsiz söz ve amel olmaz. Sünnete uygun olmadıkça söz, amel ve niyette nedir? Geçersizdir. Buna çok çok dikkat etmemiz gerekir. Bütün fırkalardan ayrıldığımız noktalar hep buralardır haricilerin bize karşı çok sert davranmaları, hatta mülciğelikten itham etmeleri, hep imanı anlayamadıklarından, ahlaksız olduklarındandır. Allah Azze ve Celle iman edip, sonra iman ettiği gibi dinin usulü, furuğu, zahiri ve batınıyla ile amel eden ve imanın etkileri inançlarında, sözlerinde ve açık gizli bütün amellerinde görülen kimseleri, Kur'an'da gerçek müminler olarak ne yapmıştır nitelendirmiştir bakın mesela Furkan suresinin hemen başına iki ile 4. ayete bakacak olursanız tek tek okuyalım bakın müminler ancak Allah anıldığında yürekleri titreyenlerdir kendilerine ayet Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını artan ve yalnız Rab'larına dayanıp güvenenlerdir onlar namazı, bakın buraya kadar kalbi sonra İslam olarak gidiyor bak alenilik. Onlar namazlarını dost olarak kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimizi Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için Rabları katında nice dereceler bağışlanma tükenmez rızık vardır diyor. Yine kardeşlerim Allahü Teala pek çok ayetinde imanı salih amellen zikretmiştir. İman edip salih ameller işleyenler var ya, bakın amel demiyor, ameli salih diyor. Amele salih değil ha. Anlatabildim mi? Hani herkes çalıştığı yerde öyle bir çalışır ki patronunu memnun edecek her hareketi yapar amele salihten bahsetmiyoruz ameli salihten bahsediyoruz bilmiyorum anlatabildim mi iman edip salih amel işleyenler var ya şimdi başa dönelim kulluğu anlattığımız sohbetleri hatırlayacak olursanız kardeşler biz kulluğu ne yapıyoruz ikiye ayırıyoruz fıtratta kulluk, tevhidde kulluk fıtratın icabı Rabbi bilme Yaratılışın icabıysa nedir? Birleme İnsan ne için yaratılmıştır? Sadece kulluk için Yani ben cinleri ve insanları Yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım Diyor Allah Azze ve Celle Bizim yaratılış gayemiz nedir? Kulluktur Biz bu kulluktan kaçmamız nedir? Mümkün değil Şimdi Şems suresinde biz insana iyiliği de kötülüğü de ne yaptık öğrettik. Bu bizde var. Enfale geliyor şimdi. İsteyen iman etsin, isteyen küfretsin. Ama iman eden de açık delillerden sonra, küfreden de açık delillerden sonra küfretsin. Yani biz buna ihtiyar hakkı diyoruz. Yani seçme. İsteyen Rahmanı razı etme yolunu seçer, kurtulur. İsteyen zıttını ne olur? Azaba müstahak olur. İşte Allah Azze ve Celle kişinin ihtiyar hakkına bırakmadan önce ona iyiyi kötüyü ayırt edecek haslet verdiği gibi arkasından iyiye iyi dediği, kötüye kötü dediğini düzgün anlasın. Kafasına göre hareket etmesin diye herkese bir uyarıcı göndermiştir yani dini öğretecek elçiler gelmiştir elçilere de kendi kafasına göre gördüğüne göre hareket etme değil sana gösterdiğim şekilde onların arasında hükmet demiş ve onlara bir de kitap vermiştir neden İhtilaf ettiğinde Allah'ın kitabına ve sünnetine gidilip hal çaresinin görülmesi için işte Kur'an ve sünnete uyarak yapılan amel ancak salih ameldir. Onun dışındaki amel, ameli salih değil ancak amele salihin yaptığı ameldir. Ve kişi ya Allah'ı razı edecek amel işlemiştir ya da gayrısını. Eğer bir insan Allah'ı razı etmiyorsa ben şeytana da çalışmıyorum şeytanı razı etmiyorum deme hakkına sahip değil çünkü Allah'ı razı etmeyen her insan şeytanı sevindiriyordur işte Rabbimiz subhanahu ve teala iman edip yani ben Allah'ın kuluyum ben ona ibadet edeceğim boyun yiyeceğim ihlasla teslim olacağım diyen bir insan yapmış olduğu her ameli Allah'ın razı olduğu şekilde yapmak zorundadır Yine Fussilet suresinde bakın Rabbimiz diyor ki şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip sonra dost doğru yolda yürüyenlerin üzerine melekler iner ve onlara der ki korkmayın üzülmeyin size vaad olunan cennet budur sevinin derler diyor. Yine işte yaptıklarınıza karşılık size miras olarak cennet vardır. Yine Asra yemin olsun ki insanlık hüsranda. Sadece birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Bakın bu ayetler hep hep nedir? Allah Azze ve Celle'ye iman edip salih amel işleyen insanların mükafatları. Yine kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir rivayete baktığımızda iman diyor yetmiş küsur şubedir en üstünü la ilahe illallah yani tevhid en ednası düşü yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi izale etme kaldırma haya da imandan bir şubedir demek ki en faziletli neymiş la ilahe illallah peki yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi kaldırma o da iman haya o da imanda demek ki iman ve amel birbirine bağlı birbirinden ayrılması mümkün değil amel imanın sureti ve cevheridir onun gereğidir olmazsa olmazıdır yani manasının yarasıdır bir elma alın elinize bir bıçakla ikiye bölün bir tarafı imansa bir tarafı da nedir İslamdır. Bunları birbirinden ne yapamazsınız? Ayırt edemezsiniz. Birisi tutup da kim olursa olsun, sağında solunda isterse binlerce yıldız olsun. Veyahut günümüzde ne diyorlar öyle bir şey olsun. Ne olursa olsun dese ki iman şu şu şu söz ve ameldir. Kim ne derse desin Allah'ın ve Resulünün üzerine sözü ne yapamaz? Söyleyemez. Çünkü imanla amel birbirine bağlı ayrılamaz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iman yetmiş küsur şubedir. En üstünü La İlahe illallah'tır. En etnası insanlara eziyet veren bir şeyi izale etmektir. Hayata imandan bir şube diyorsa bu onların sözlerini ne yapar? Götürür. Ama birisi ya ben böyle Resul söylüyor ama sarı da olsa kırmızı da olsa ben alimin sözüne bakarım diyorsa tabi o da o dindendir. Bir şey diyemez bizim dinimiz İslam'dır. Biz İslam'ın yaptığı tarife bakarız. Alimin din diye söylediğini din edinmeyiz ama alim hakikaten hakkı söylüyorsa muhakkak alınır. Fakat Resul yüz yerde sarı dese alim kırmızı dese biz kırmızıyı alırıp deyip de dinden çıkmayız. Evet, ehli sünnet vel cemaate göre iman söz ameldir. Dereceleri, şubeleri vardır. İtaatla artar. Hatta dağlar gibi olur. Masiyetle eksilir. Hatta ondan hiçbir şey kalmaz. Bir gün Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam müflis kimdir bilir misiniz diyor sahabeler diyor ki Allah'ın Resulü ticaret yapan malı olan işleri yolunda gitmeyip de yoksul duruma düşen malını kaybedene biz müflis deriz hayır diyor müflis odur ki diyor sizin anladığınız gibi değil mahşer yerine diyor ufku dolduran amellen gelir diyor. hatta ufuk karalır diyor onun amellerinin çokluğundan ama ona zulmetmiş ona tecavüz etmiş ona zulmet şunu yapmış bunu yapmış salih amellerinden alınıp onlara dağıtılır en son amelleri biter hala daha günahları vardır karşıdakinin günahlarından da alır yüzüstü cehenneme gider işte müflis odur diyor. Demek ki masiyetle eksilir, itaatla ne yapar? Artar. Dağlar gibi ameli insanın ne yapabilir? Olabilir. Mesela Allah kendisinden razı olsun. İbn Kayyim'in çok güzel tespitleri var. Küçük şirki Riyayı anlatırken şöyle diyor. Kişi diyor tarlaya ekmiş. bir zahmet çekmiş ekinden uğraşmış, hasat etmiş buğdayını almış ambara koymuş birisi gelmiş ey çiftçi ambarın yanıyor dese ne hisseder diyor. Aynı küçük şirk ve hasete verdiği örneklerden bir tanesi. İman sahipleri ilimleri ve amellerinin durumuna göre imanda birbirlerinden üstündürler kardeşlerim. Bazıları, bazılarına nispetten daha kamil bir imana sahiptir mesela şu üç şeyi yapan imanın lezzetini bütün damarlarında hissederdir. neydi bunlar Allah'ı ve Resulü her şeyin üzerinde sevme Allah için sevme Allah için buğuz etme küfre girmektense ateşe girmeyi tercih etme Bak bu insanın derecesini getiriyor mu? Yine bakın hadis-i şerifte. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyilik yapsın. Yine komşusuna kötülük yapan cenneti göremez diyor. Bakın, iyi yaptığında, iyilik yaptığında cenneti görebiliyorsun. komşundan kötülük yaptığında ise cenneti göremezsin diyor veyahut sağ elinin verdiğini sol elini ne yapmayacak duymayacak yani yaptığın hayır ve hasenatta öyle bir olacaksın ki ne senin kalbin oynayacak ne de verdiğini minnet altında bırakacaksın Allah için vereceksin yine kendi nefsin için istediğini din kardeşin içinde istiyorsan yani bunlar nedir Verdiğimiz misalleri sizler çoğaltabilirsiniz okudukça Naslara gittikçe Demek ki kimsenin imanı aynı değil Birbirine üstünlükleri sadece Allah'a itaatları ve bilgileri Amelleri nispetinde gündeme geliyor Bakın Allah Azze ve Celle diyor ki iman edenler de imanlarını artırsın buyur hacım bunlar yok bende yan tarafa bak şuraya yok yine Allah Azze ve Celle Tevbe Suresinin 124. ayetinde herhangi bir sure indirildiği zaman onlardan bir kısmı der ki bu sizin hanginizin imanını artırdı iman edenlere gelince bu süre onların imanlarını artırdı ve zivindirdi diyor yine Enfaz suresinde müminler kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda imanları artar ve yalnız Rablarına dayanıp güvenirler diyor yine fetihte imanlarına iman katmaları için müminlerin kalbine sükun ve huzur indiren odur yine Alimran suresinde bir kısım insanlar müminlere düşmanlarınız şu dağın arkasında size ordu topladı saldırmak üzere derler onlar Allah bize yeter o ne güzel vekildir derler diyor ve devam eden ayette ise şeytan da insanları ne yapar dostlarıyla kor yani kişi neye iman ederse seni de korkutacağı nedir o ilahtır biz Allah'tan korkuyorsak ki öyle birine de bir şey dediğimizde kork ama Allah'tan deriz ama birisi Allah'tan gayrı bir ilah edinmişse sana gelip ne der ne der ya sana işte sen şöyle yapıyorsun da böyle yapılır baksana işte şöyle şöyle olabilir kiminle korkuttu, kimi ilah edinmişse, onunla korkutmuştur. He, arkadaşım biri de diyor ki, çarpılırsın ha diyor bak diyor. Yani nasıl çarpılıyorsa, tabi yemin ederken, Allah çarpsın, Kur'an çarpsın diyorlar ya, dostlarınız böyle dil uzatıp duruyorsun diyor. Evet. Bak diyor çarpılırsın diyor. Şey. Evet. Evet kardeşler. Evet, evet. Allah evet. Resulü Vesselam diyor ki, evet. kim Allah için sever, Allah için boğaz eder, Allah için verir, Allah için alıkoyarsa o imanını ne yapmış, tamamlamış olur. Yine kardeşlerim imanın derece derece insanlardan farklı farklı olmasına delillerden bir tanesi de Müslüm'ün kitab-ül imana bakacak olursanız her kim bir münker görünce ne yapsın? Onu eliyle değiştirsin. Yapamazsa diliyle. Başka kalbiyle. Bakın bu da nedir? Kalbin en, imanın en zayıf noktası diyor. Ama kalbinde hardal tanesi kadar iman bulunan ne yapacak? Cennete girecek. Yani kişinin işlemiş olduğu salih amele binaen imanında güç ve kuvvet vardır. Düşünün İbrahim Aleyhisselam putlara, putlarla mücadele ediyor, şirkle mücadele ediyor. Ateşe atılırken kendisini korkuttukları nedir? Putlarıdır. Enam suresine bakacak olursanız korkmuyor musun ya İbrahim diyorlar. İbrahim ne diyor? Siz bunları Allah'a eş koşarken korkmuyorsunuz da ben sizin eş koştuklarınızdan korkacağım diyor. Bu arkasından seçin bakalım diyor. Hangi ateş daha hayırlı? İbrahim hangi ateşin hayırlı olduğuna inanıyor? Ahiretteki ateşin daha çetin olduğunu orada girmektense buraya girmek daha güzel diyor ve ateşe atılıyor. Peki ateş yakıyor mu? Yakmıyor. Öyleyse İmanın derecelerini çok güzel anlamamız gerekiyor kardeşler. Sahabeyi kiram Allah kendisinden razı olsun onlardan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan imanın itikat, söz ve amel olduğunu, kalbin ve organların amelleri dilin sözleri türünde itaatler ve ibadetlerin arttığını, yine kalbin ve organların amelleri ve dilin sözleri türünde haramlar günahlar ve diğer münkerlerle eksildiğini böylece öğrenmiş ve anlamışlardır. Bakıyorsunuz Ali ve vesselam zina eden zani cennete girecek diyor. Ebû Zer diyor ki: Ey Allah'ın Resulü! Allah kitabında zinayı haram kılmışken biz de onu bilip dururken zina edecek birisi ve cennete girecek öyle mi diyor? Evet diyor. Ali Selatü vesselam hırsızlık yapan zani cennete girecektir. Ebu Zer E Allah Resulü, Allah kitabında hırsızlığı haram kılmışken ve biz de bunu bilip dururken bunu işleyecek cennete girecek. Öyle mi? Evet diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. İşki içen zani cennete girecektir. Ebu Zer, Allah'ın Resulü Allah bunu kitabında yazıp dururken o da bunu bilip dururken bunu işleyecek cennete girecek öyle mi? Evet diyor. Allah Resulü diyor Ebu Zer sözüne devam ediyor. En son aleyhi ve selam Ebu Zer'in burnu yerde sürse de cennete girecektir. diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim kalbinde dilinde azalarında nedir? amelleri vardır. İman artar, salih amellerin artar. İman eksilir, masivelerle. Kalp mühürlenir, neyle mühürlenir? Şirkle. Bakın, Bukhari'de nakledilen Abdullah bin Sabik rivayetine bakacak olursak, kendisi ve Vesselam'ı çok seven Abdullah bin Himar, yani lakabı eşek olan bir sahabe, ki o toplumda hayvan isimleriyle anılma bir güç ifadesiydi kardeşler. Bizim toplumumuzda böyle künyelense alay söz konusu olabilir ama o kültürde bir güç şeyiydi. Kendisi aleyhissalatü vesselam'ı çok seven bir sahabe hatta çok şakacı bir sahabe. Çarşıdan bir şey alır gelir Allah Resulü'nün Ali yeder. Adam parasını istediğinde ise adamın elinden tutar gelir ve vesselam'a şu yediklerini öde bakalım der. Öyle bir muzip. Allah Resulü de tebessüm ederek ödeyen birisi. Bir gün kendisi içki içerken yakalanıyor ve meclise getiriliyor hat uygulanıyor. Ebu Musa eleşair ona lanet ediyor. Allah seni kahretsin. Allah sana lanet etsin. Şu meclisin adabını bozdun diyor ve Vesselam ona sövme diyor. Ona lanet etme. Vallahi Allah'ı ve Resul'ü çok seviyor. Ona ne yapıyor? Allah'ı ve Resul'ü çok sevdiğini bak diyor. İşlemiş olduğu münkere karşı da ona ne yapılıyor? Hat uygulanıyor. Yani buuz da ameli nispetinde olacak. Karşıdakine. Ve insanın değeri kalbinin ki dilinin ikrarı, değerinin düşmesi ise hem Allah'ın hem de kullar nazarında nedir? işlemiş olduğu amellerdir. Evet, demek ki iman ehlinin birbirine üstünlükleri, bir kısmının hayırda öne geçenleri, bir kısmının orta yolu tutanları, bir kısmının kendi nefsine zulmedenler olduğunu, yine bir kısmının muhsinler bir kısmının müminler bir kısmının Müslümler olduğu, Allah katında birbirine denk, hiç kimsenin imanının tam olmadığı tam aksine Allah'ın onlardan bazılarını bazılarını üstün kıldığı bir kısmına diğer kısmına derecelerle yücelttiğini dinimizde ne yapıyoruz? Öğreniyoruz. Allah bizi önde gidenlerden hayırda yarışanlardan eylesin kardeşlerim. İmanla alakalı birçok e, delillere girdiğimizde bunları tek tek tek izah edilebilir. Yani kimin muhsin olduğu, kimin müslüm olduğu, kimin mümin olduğu, kimin önde gittiği, kimin kendi nefsine zulmettiği, kimin şunu yaptığı, kimin bunu yaptığı bunları teker teker delilleriyle birçok şeyde zaten gördük. Bakın Ali diyor ki Allah kendisinden razı olsun şimdi huylardan bazı örnekler vereceğiz sabrın diyor imandaki yeri başın vücuttaki yeri gibidir sabrı olmayanın imanı da olmaz diyor Abdullah bin Mesud diyor ki Allah'ım imanımızı yakinimizi ve fıkhımızı artır amin bakın ne kadar güzel dua ediyor Allah'ım imanımızı yakinimizi yakin ne demek kardeşler şek ve şüpheden arınmış bir tasdik hiç şüphe etmeden hiç tereddüt etmeden Allah Azze ve Celle ve Resulünün bildirdiğini tasdik etme ve Allah kimi severse dinde ne yapar anlayışlı kılar Abdullah İbni Mesud'da böyle dua ediyor. Ebu Hureyre'den Abdullah bin Abbas'tan Ebu Derda'dan da onlar her zaman sohbetlerinde iman artar ve eksilir derlerdi diyor evet İmam Veki Ehli Sünnet iman, Söz Ameldir demiştir Ahmet bin Ambel iman artar ve eksilir Amelle artar Ameli terk etmekle eksilir buyurmuştur Hasan-ı Basri Süslenip ve temennilerle iman olmaz iman kalpte yerleşen ve amellerin tasdik ettiği şeydir buyurmuştur evet mesela münafıklardan bahsedilirken Allah azze ve celle münafıkın suresinde ne diyor onları gördüğünüzde görünüşleri hoşunuza gider konuşurlar konuşmaları hoşunuza gider ama diyor onlar içleri boş cehennem kütükleri gibidir diyor. Bir ses duysalar hemen kendilerineymiş gibi dönerler diyor. Veyahut Kur'an'da Allah azze ve celle'nin bildirdiği gibi onlar çam ağacı gibidir. Yani bir şimşek vurduğunda ta kökünden aldığı gibi çam gibi devriliverirler. Yani hiçbir bağları, kökleri yoktur. Ama müminlerden bahsederken kökü ta derinliklere, boyu ta göğe meyvesi Tatepe'de tadı çok güzel ama kokusu olmayan hurma ağacına benzetilmiştir. Allah bizi müminlerden kılsın kardeşlerim. İmam-ı Şafi'ye baktığımızda Allah kendisinden razı olsun. O da imandan bahsederken iman söz ameldir, artar eksilir. İtaatla artar, masiveyle eksilir demiştir. Yine Abdullah el-Hümeydi Allah kendisinden razı olsun. İman söz ve ameldir, artar, eksilir. Amelsiz sözün faydası yoktur. Niyetsiz amelin ve sözün faydası yoktur. Sünnete uymayan söz, amel ve niyetinde insana hiçbir faydası nedir? yoktur demiştir. Yine Allah kendisinden razı olsun. Ömer bin Abdülber Fıkıhçılar ve hadisçiler imanın söz ve amel olduğunda icma ettiler. Niyetsiz amel olmaz. Onlara göre iman itaatle artar. Masiyetten eksilir. Onlara göre Allah'ın itaatlerinin hepsi imandır buyurmuştur. Evet. Demek ki iman kalbe yerleşen dille, amelle doğrulanan Allah'ın emirlerini yerine getirip yasaklarından sakınma şeklinde meyveleri organlarda açıkça görülen şeylerdir. İman ismi a.s.m.in Rabbından getirdiği şeylerin tamamını, itikadı, ikrarı ve amel ile tasdik edilen her şey için ne yapılır? Kullanılır. Onun adı imandır. Bununla amel edene de iman ehli denir. Yani Allah azze ve celle iman edip salih amel işleyenler var ya diyor işte burada da itikatta, ikrarda, amelde tasdik eden kimseye yani fiili işleyen faile iman ehli ismi verilir kullar iman konusunda birbirleriyle eşit seviyede değildir ve bu konuda asla birbirine ne yapmaz benzemez bundan dolayıdır ki kalbine tasdik edip diliyle ikrar ettiği halde emredilen itaatları organlarıyla yapmayan kimse iman ismine müstahak değildir ve yeni diliyle ikrar edip organlarıyla amel ettiği halde kalbiyle tasdik etmeyen kimse de iman ismine müstahak değildir evet Allah hepimize anlayış versin Rabbim anlayışımızı artırsın ehli sünnet tekfir edilmeyi gerektirmeyecek yasaklardan birini işlediğinde veya terk edenin tekfirine sebep olmayacak farzlardan birini terk ettiği zaman ondaki iman sıfatını kendinden almaz. İmana aykırı şeylerden birini yapmadıkça onu imandan çıkarmaz. Yani iman şube şubedir küfürdü, şube şubedir. Allah Resulü ve Vesselam zulümüştür diyor. Bir, Allah affetmez. iki karışmaz. Üç, meşiyetine kalmış. Ahmet'in müsnetindeki rivayette. Geriye dönüyor, İmam Taberi bunu tefsirinde naklediyor Ahmet'ten. Affetmediğine gelince, Allah'ın sizi yarattığı halde ona nitler koşmanızdır. Yani eş koşmanızdır diyor. Allah bunu affetmez. Karışmadığına gelince kişilerin birbirlerine yaptığı zulümdür. Yani boynuzsuz koç boynuzlu koçtan hakkını ne yapacak? Alacak. Veyahut altının dinarın fayda vermediği gün gelmeden önce ne yapın? Helallaşın diyor. Biraz önce müflis hadisini naklettik bu burayı izah ediyor. Allah'ın meşiyetine gelince bu da kişinin kendi nefsine yaptığı nedir? Zulümdür. Zina etmesi, içki içmesi, hırsızlık yapması, intihar etmesi artık vesaire sizler ekleyebilirsiniz. İşte kişinin tekfiriyle alakalı bir şey gündeme geldiğinde bu iki şeylen değil, birincisiyle gündeme gelmelidir. Yani Allah'ın sizi yarattığı halde ona eşler koşma meselesinde. Ve tekfir meselesi de kardeşlerim ikiye ayrılır ki tekfirul, am, tekfirul muayyen dediğimiz. Yani bu da haricilerle bizim ayrıldığımız noktalardan bir tanesidir. Bir fiili işleyene Allah azze ve celle fail olarak bir isim vermiştir. Yani şunu şunu şunu yapan nedir? İman edendir. Ona iman ehli denilmiştir ki bu da bir tekfirdir. Mümindir. Şunu şunu şunu yapan kafirdir. Kim söylüyor? Allah söylüyor. Yine o ifade ve fiiller kimden? Allah'tandır. Yani tekfir şer'i bir hükümdür. Bu hükmü vermede de hiç kimse selayet sahibi değil yine Allah'tan ve Resul'dan getirmek zorundadır. İşte tekfuru lağımda fiili işleyende faile ismi söylemekte hiçbir sıkıntı yoktur. Fiil şirkse faili de nedir? müşriktir. Ama onu sahibine söylerken ha sen müşriksin demede bazı maniler vardır. Onu ona söylerken onun anlayacağı dilde. zorlamadan, anlayışını götürmeden ve yumuşak bir dille karşıdakine bunu ne yapma söylemek gerekir. Mesela sahabe geliyor Ey Allah'ın Resulü bize de zatü levhat edinsene. Yani şu ağacı ilah edinsene. Subhanallah. Siz aynı Musa'nın kavminden istediğini istediniz. Allah'ın yardımıyla Kızıldeniz'den karşıya geçtiklerinde sahilde buzaya tapan bir kavim görüyorlar. Ve ey Musa bize de şöyle bir ilah edin sana dediği gibi dediniz diyor. Ne yapıyor? Vakayı onlara hatırlatarak söyledikleri sözün şirk olduğunu onlara ne yapıyor? Hatırlatıyor. Ha, Siz müşrik oldunuz demiyor. Ama söz şirk bir söz. Amelden bir örnek verelim. Sahabe Şam'dan geliyor. Aleyhisselatü Vesselam'a secde ediyor aleyhissalatü vesselam be adam neden bunu yaptın ey Allah'ın Resulü gittiğim gördüğüm yerlerde kişiler krallara alimlere rahiplere secde ediyorlar düşündüm ki eğer secde edilecek bir varlık varsa bu da Allah'ın Resulü ben de sana secde ettim Allah'tan gayrısına secde ne yapılmaz yapılmaz diyerek onu tekfire ne yapmamış gitmemiştir eğer birinin birine yani hakikaten birinin birine secde edilmesi gerekiyorsa kadının kocasına secde etmesini emrederdim hatta kocasının her tarafı irin olsa kadın diliyle yalasa yine de hakkını ne yapamaz ödeyemez demiştir evet kardeşlerim Allah hepimize hayır versin ikrah meselesinde ise Ammar biliyorsunuz işkence zamanında kendisine ölümle burun buruna kaldığında Lat, Menat, Uzzâ, demiş. Sahabeler kafir oldu dediklerinde Ali Selatü vesselam geliyor soruyor. Sen o sözü söylediğinde kalbinde en ufak bir değişiklik olmadı mı? Hayır ya Allah'ım, diyor. Ammar omuzlarına kadar iman yüklü demiştir. Onun için kardeşlerim tekfirul ağam tek tekfirul mayeni birbirine karıştırmamak gerekir ve bir kavme akıl edemeyecekleri şeyleri söylemeyin ola ki Allah'a ve Resulüne isyan eder hale getirebilirsiniz diyor büyük günah işleyen kimse imandan çıkmaz o dünyada eksik imanlı bir mümindir imanı sebebiyle mümin büyük günahı sebebiyle fasıktır Ahiretteki durumu ise Allah'ın meşiyetine kalmıştır. Dilerse azap eder, dilerse affeder. Çünkü Ehli Sünnet vel Cemaat'ın itikadı iman kendisiyle amel etme yönünden bölünme ve parçalanmayı ne yapar? Kabul eder. Allahü Teala cehenneme giren bir kimseyi az bir imanı sebebiyle lütfu, rahmeti ve keremiyle ortadan çıkarabilir. Çünkü ve selam kalbinde Hardal tanesi kadar iman olan kimseyi kimse cehennemde ebedi kalmaz. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir bulunan kimse de cennete ne yapamaz, giremez buyurmuştur. Bunun için ehli sünnet vel cemaat imanın aslını ortadan kaldıran günah hariç ehli kıbleden hiç kimseyi tekfir etmezdi ve Tirmizi'nin Kitab-ı İman'da gelen rivayeti hatırlayacak olursanız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir küfür biz ne yapmazdık bilmezdik diyor. Evet. Ama Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını yani günahları dilediği kimse için ne yapar? Bağışlar. Nisa suresinin 36 ve 48'e bakarsanız görürsünüz. Evet. Allah Resulü diyor ki Cibril diyor bana geldi ve senin ümmetinden Allah'a hiç ortak koşmadan ölen kimse cennete girer diye müjde verdi. Dedim ki zina etse, hırsızlık yapsa cennete girer mi? Zina etse de hırsızlık yapsa da cennete girer buyurdu. Evet. Ebu Hureyre diyor ki Allah kendisinden razı olsun. İman temiz ve lekesizdir. Kim zina ederse iman ondan ayrılır. Eğer kendisine ayıplar ve bu günahdan dönerse imanda ona döner demiştir. Ebu Derda iman ancak birinizin gömleği gibidir. Onu bir kere çıkarıp sonra giyinir. Allah'a yemin olsun ki imandan tamamen soyunup da onu kaybeden müstesna hiçbir kul imandan yana kendini güvende hissetmez buyurmuştur evet Rabbim hayır versin iman kalpten tasdik dillen tasdik azalarla nedir tasdiktir artar ve eksilir salih amellerle artar işlenen günahlarla eksilir iman şube şube küfürde nedir şube şubedir. İmanın zıttı küfür, tevhidin zıttıysa şirktir. Allah hepimizin imanını salih amelleri işleyenlerden eylesin. Rabbim tevhidi güzel olan ve Rabbini razı eden amelleri işlemede bizlere gayretli ve hırslı kılsın. Evet kardeşler kısaca imanın e, tanımı, müsemması bu Allah izin verirse tekfir üzerine biraz durtum ama haseten de haftaya e, ehli sünnetin tekfire bakışı nedir? E, nasıl olur? İşlenen günahları ithamda e, ehli sünnet nasıl bir itikata sahiptir? Onun üzerinde durmaya çalışacağız. Anlattığımız doğrular Allah'tan Hatalar yanlışlarsa bizim kendi nefsimizdendir. Rabbim hatalarımızı hayra çevirsin. Doğruya çevirsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşeden la ilahe illa ente estağfurike ve etubileyim. Velhamdülillah